Kalp de tasdiktir. Ve kavlun bil lisani, dille söylemektir. Ve amelun bil cevarifi ve erkani, Vuzurlarla amel etmektir. Ve <gülüyor> zidu bil taati, taat ile artar. Ve yan kusurul masiyeti, Masiyeti ile de eksilir. Vel imanu, iman, Kavlun ve amel söz ve ameldir. Kavlun kalbi ve kavlun lisanı Kalbin ve dilin sözü. Ve amelun kalbi, Amelin kalbi ve amelun cevarifi, Ve huzuların ameli. Ve kavlun kalbi, kalbin sözü,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 Allah hakla mü'minlerin sırtına falan da etti. Lillahzine <gülüyor> âmen, iman edenler için ve amelü bima âmenü bhi iman ettikleriyle amel edenler için, min usulü dini ve furuahi din usulüne ve furuından amel edenler için ve zahiri ve ve zahiriyle amel edenler için. Vazharat, elter ve iman, bu imanın eserleri açığa çıktı. Fi akaidihim, onların akidelerinde ve kualihim sözlerinde zahirati ve batinati vel batinati zahiri ve batine amel, amellerinde açar çıktı. Allah-u Teala dedi ki innamal mu'minun lezine mü'minler o kimselerdir ki idâ zûkirallahu Allah zikredildiği zaman vecdet kulubuhum onların kalpleri ürperir ve idâ tulyet aleyhim âliâtuhum on ayeti onların üzerine okunduğu zaman zâdethum imanen iman yönünden artarlar ve alâ rabbihime tevkkelûn ve Rablerine tevekkül ederler.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 dedi ki: "Vatilik el cenneti, bu cennetler ki, uğrithinler ha, niye konunun tamamlun? Amel ettik, ona varis olunuz. Evet. Ve, kâle, ve dedi ki: "Vel asri, asraan dolsun ki, inn al insan eli fi kusur. İnsan, muakak insan bir kusurlandır, illa laddine âmen, anjak iman ede ve amel ustalihat ve ustalihamelişyen, ve tovasa bil hakkı ve tovasa bil sabri ve bil bin hakkı ve sabri tavsiyedenler müstesna."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 muhatap almıştır. Hakeza yine nedir? Hakeza şeyh de burada hadis olaraktan vermiş. Yine İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi, El imanu bid'un ve sab'una Başka bir rivayette bid'un ve sittuna şubeten İman 76 veyahut da nedir? 70 küsür veya 60 küsür nedir? Şubedir diyor. Nedir? Efdaluha Qavlu la ilahe illallah onun en efdali la ilahe illallah'tır.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 Amel e, imanın Kemal şartı mıdır? Ne demek dinsat şartıyla Kemal şartı? Sıhhat şartı dersek amel olmazsa iman olmaz. Kemal şartı dersek amel olmazsa da iman olur. Lakin olursa güzel olur. Öyle mi? Ehli Sünnet'in yanında amel iki kısımda incelenir. 1- biz amelleri parça parça ele alırsak deriz ki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 Bu insanlar iman müsemmasında değillerdir. Neden? Çünkü Allahu Teala ayet-i kerimede bu tip insanların müminler olmadığını söylüyor. Bu ayet kim bize söyleyecek? 447. Nur 447. Nur ve yekuluna amennâ billâhi ve birrasûli ve ata'nâ. Thumma minhum min ve mâ Öyle mi? Onlar biz Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler.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 Öde mi? Amel yapmasına rağmen, lakin çok şey amel yapmayanlara bu kelime ne yapılmıştır, kullanılmıştır. Örnek olarak da neyi verdik? Kimsenin, alacaklarını Allah için başka hiçbir hayır bundan dolayı. Şey ha? Neydi bir adam vardı? Boşlarnın borçlarını ödeyemedikleri zaman nerede geçiyordu bu hadis? İmam Nesai'de. Boşlar borçlarını ödeyemediği zaman.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 Anlaşılmayan veya bizim anlatamadığımız bir yer var mı? Yok. Waakhiru da'wana. Alhamdulillah ya Rabbi alamin.